''De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O'na aittir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir. Onların O'ndan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.''